أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واصامي إلا بالله سبحان الذي قال في كتابه الكريم وما تشاؤون إلا أن يشاء الله الأول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله Rabbi, âguzbük minha mazat al-şayātīn ve âguzbük Rabbi an yahdur. Bismillāhi r-Rahmāni r-Rahīm. Fālma ard bi ɡāri Ya yuhannās, innama bāgiyukum ʿalā anfusikum Yunus Suresi 23. ayeti kerimede kaldık. Ayet-i kerime bir önceki ayetle alakalı, bir önceki dersimizde bunun mahiyetini konuştuk. Bu ayet-i ile de o ayeti bu ayet-i ile bağlantılı bir şekilde e, izah etmeye çalıştık. Tabi Kur'an-ı Kerim birbirleriyle bağlantılı, konular e, bazen bitmeden bir diğer e, derse geçmiş oluyoruz. Özet olarak Allah Celle Celaluhu, yeryüzündeki bütün yarattığı kullarını yani insanları onları zora tabi kıldığında işte gemideki alabora meselesi ey inkarcılar siz gemide gayet rahat yolculuk yaparken bir şey yok ama deniz dalgalandığı zaman gemi ...batmayla karşı karşıya kalın... ...hepiniz bana öyle bir dua eder... ...yalvarı yakarır... ...aman Allah'ım kurtar beni... ...Müslüman olacağım... ...sana iyi bir kul olacağım... ...hepiniz bunları söylersiniz diyor... ...falemma... ...işte 23. ayet... ...encahum... ...onları kurtardığımızda... ...izahum... ...bir de bakarsın ki... ...birdenbire onlar... yebuğun ...haddi aşarlar... ...az önce ne diyordun... ...ayağını toprağa basınca... Azgınlığa, sapkınlığa, isyanına, efendim, inkarına devam ediyor. Fil ard yeryüzünde bir galil hak, haksız yeren. Böyle bir şey hakkın yok. Gökleri ben tutuyorum, yeri ben tutuyorum, canını ben veriyorum. Ya Yuhennas, ey insanoğlu. İnnemâ bagyukum. Sizin haddi aşmanız, isyan ve tuğyanınız alâ enfüzükum, aleyhinizedir kendinize yapıyorsunuz. Yani insanoğlu yaptığı isyan ve tuğyan, işlediği günah, fıskı, fucur, hainlik ve ihanet hepsi kendi aleyhinedir. Kendine yapıyor. Metaal hayat dünya. Dünya hayatının geçici bir istifadesi bu. Dünya böyle. En kıymetli şey Rabbimiz anlayalım diye insan Sevmeye kıyamadığı ciğer paresi, evladı yavrusu öldüğünde kucağında tutamıyor. Neden? E çünkü biraz tutsa bozuluyor, kokuyor, kurtlanıyor. Aman Allah'ım. Çok kıymetli gördüğü yiyeceği, efendim biraz bekletti mi? Veya yediği zaman sonucu, işte Kur'an dünyaya meta diyor, meta. Anlaşılsın diye meta e, el hayatid dünya dünya hayatının metası. Sünbe sonra ileyna merci ukum. bizim huzurumuza gelecek ve hepiniz huzurumuzda hesap vereceksiniz. fe ebbi haber verilecek haber vereceğiz bima kuntum tamelun yaptıklarınızı ne yaptıysanız eğer hayırlı bir iş yaptıysanız sevineceksiniz kendiniz. Kötü bir iş yaptıysanız eyvah ne yaptım ben? Kimseye bir zararın olmadı kendine. Dünyada en büyük kötülüğü insan kendisine yapar. Çünkü Rabbisine asi olmakla kendini sonsuz ahirette aç ve susuz bırakarak cehennem ateşinde kendine zulmetmiş olur. Geri dönüşü de yok. Bu hususlarla çok mühim rivayetler var. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem يوم e, bir gün hatiben şöyle bize vaazda bulundu. Ve innallaha evha ileyye en tawaaduu hatta la yafkhar ahadun ala ahad. Allah bana vahyetti. Mütevazi olun. Kimse kimseye böbürlenmesin, kimse kimseye iftihar etmesin. Herkes Allah'ın kulu. Valla ybği ahadun ala had kimse kimseye de azgınlık taşkınlık etmesin. Herkes yerini bilsin. Ee, hangi durumda olursan ol, tavrını değiştirme. Yani dün öyleydin, şimdi böyle oldun. Dün yetkin yoktu, şimdilik oldu. Tavrını değiştirme. Neyisen öyle kal. Aslın, asaletin, vakarın, efendim adaletin yer yerinde olsun. Ma'min zembin ecder. Bu mühim bir hadisdir. Birkaç tane dikkat çekerek arz etmek istiyorum. Allah'ın acele ettiği günahlar en yuaccilallahu ala li sahibihi. Allah'ın celle celaluhu'nun azabı acele ettiği. Normalde ahirete kalıyor. Yüz sene adam günah ediyor. Mevla Teala onun cezasını ahirete bırak. Fakat Allah'ın azabı acele ettiği. Fit dünya dünyada ma ma ahirete. ahirete bırakmıyor Allah. Bunlara nedir? Haddi aşmak. Yani dinde haddi aşıyor, vatanında haddini aşıyor. Yani buna bagi deniyor. Eşkıya, terörist deniyor. Ve rahmi rahmide akraba alakasını kesiyor. Biraz makam, mevki, yetki, para neyse artık şans, şöhret etrafını unutuyor. Yani efendim anne baba en başta, hala teyze, yakın, dayı amca yakınını unutması. Bunlar Bunlar insana dünyada belayı acele getirir. Mevla Teala okulunu kulunu tard eder. Ebbekir Sıddık'tan radıyallahu anhimizden İsnetani yuacilehumullahu azze vecel Benzerleri. İki azap dünyada peşin çalışır. İki tane Mevla birçok günahlara müsaade ediyor. Ama i̇ki tanesi hemen belayı buluyor. Elba'i biri haddi aşmaktır. İki ve hukukul valideyn anne babaya asi gelmek. Anne babaya asi gelen belayı çabuk bulur. Bu Meşru manadadır Tövbe suresinin 23-24. ayeti kerimelerinde Anne baba eğer Allah'a asi olmaya Günaha ee, Allah'a asi olan hususlarda Kula itaat olmaz Kul baba da olsa Yani sana Allah'ın emrini çiğne diyor Allah'a itaatten vazgeçiriyor e Orada cenneti verecek olan anne baba değildir Cennet Allah Celle Celaluhu'nun tasarrufudur onun için biz buradaki itaatimiz meşru dairede olur. Ancak evlatlık daimi olur. Yani bir insan anne babası kötü de olsa evlat anne babasına evlatlığını yapacak. O yanlış veya da oradaki haksızlık onu kenara koyuyoruz. Ve bil ihsana. Annenize babanıza karşılıksız iyilik yapın diyor. Yani bir arkadaşın gibi değil o. Oradaki yanlışlık... Onu kenara bırakırsın. Tamam orada bir yanlışlık oldu ama o annedir, o babadır. Yine evlatlık devam edecek. Onlara merhametimizi, evlatlığımızı yapacağız. قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem سَلَاسُ مِنْ كُنَّ فِيهِ فَيَّ Üç şeyi kim yaparsa efendim yapana döner. O fiili işleyen o belaya düşer. Etme bulma dünyası eden bulur derler ya bu işte. El-bâgî, yapan, haddi aşan, Efendim kendi hadsizliğinde boğulur. El mekru, hile yapan, efendim kendi hilesinde ve mekeru, hile yaparlar ve meker Allah. Allah onların hilesini başlarına geçirir. Efendim, ve neksu, e, sözü bozan, yani bozuyu bozu, milleti kandırıyor, sözünü bozuyor, efendim eden bulur. Bir gün o da başına gelir. O yanlışın içerisinde kendisi boğulur. Sümme karâ sallallahu aleyhi ve sellem, kul يَحِيكُ الْمَكْرُسْهِيۜ O kötülük, o ihanet, illa bi ehlihi. Kişiyi bulur. Yani hile yapan, ihanet eden, kötülük yapan, kendi kötülüğünde kendisi boğulur. Ha o zaman biraz insanlara zarar verebilir ama, o etme bulma dünyası yaptığının cezasını, Mevla bunlara müsaade etmiyor. İhanetim Mevla müsaade etmiyor, kahinliyem mevla müsaade etmiyor. Ya iyi ey insan oğlu. İnne ma ba yukum sizin bahili haddi aşmanız aleyhini, kendi nefsinizin aleyhindedir. kim sözünü bozarsa ve yen kusu kendi nefsini bozmuş, yani kendi aleyhinde yapmış olur. Vefasızlığa Mevla müsaade etmiyor ve afubil ahdi, verdiğiniz sözü tutun buyuruyor. Bu rivayet benim çok dikkatimi çekti. Hazreti Abbas'tan bu, Hazreti Ömer'den geliyor rivayetler. Kader Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Le bega cebelun ale cebelin diyor. Le dükkel bari diyor Bir dağ bir dağ baş kaldıracak olsa. Bu bir kinayedir ama çok dikkat çekici. Bir dağ bile diğerine böyle hadsizlik yapmaya kalkışsa o haddini aşan dağı Allah yerle bir eder diyor. Acayip. Bir dağ diğer dağ azgınlık edecek, bağılık yapacak olursa Allah o dağı yerle bir eder diyor. Yani buradaki tabi illa dağ olarak düşünülmez. Ancak hadis-i şerif dağdan bahsediyor burada. Demek oluyor ki adalet, adalet, adalet. Men e'ane zalimen sallatallahu Teala aleyh. Bu da... Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir zalime yardım eden Allah o zalimi ona musallat eder Hep dualarda Allah'ım meş'iliz zalimine biz zalimin Allah'ım zalimi zalime düşür de Bize de selamet nasip eyle ya Rabbi Hep bu duayı yaparız Mamin min abdin yester'îhillâhu ra'yye Bu hadisi şerifi Şöyle Dikkat diyerek arz etmek istiyorum Bukhari'de rivayet edilmiş Ahkamında İdarecilerle alakalı bu. Yani muhtarından kaymakam, vali, efendim e, bölge idaresi, bakanı, devlet idare bütün idareciler. Allah idarecilerimizi hakka vasıl eylesin. Yanlışa, zulme alet olmaktan muhafaza eylesin. Ma'min abdin bir kul. Yesterayihillahu raiyyah. Mevla onu kendi kullarına idareci naspetmiş. Ve ateynahu diyor Allah. Biz ona verdik, mülk verdik, mal verdik. Mesela Firavunay o yetki Allah verdi. Ee, sevdiği için değil. Ya o onu nerede kullanacak? Mesela Mevla bir kuluna kuvvet verir, zenginlik verir, ilim verir, şöhret verir. O kuvvetini hakka kullanır. Zenginliğini fakire, yetime, muhtaça merhamet ederse, ilmini Allah'a sevdirirse... ...kullarını, yetkisini... ...veyahut da oradaki o otoritesini, şöhretini... E hazır bu kadar millet seviye ...Allah'ı sevelim yaparsa... ...cennete gider. Bunları tersine kullanırsa... ...cehenneme gider. Yani bir insanın... ...bir şeye sahip olması o imanada değil. Şeytan bir saniyede dünyayı dolaşıyor. Şeytan sevimli olduğu için değil. Mevla Teala onu öyle imtihan ediyor. Allah bir kuluna bir yetki verdiyse... ...yetki verdiyse ne güzel... ...Allah sana bu yetkiyi vermiş. Eğer... فَلَمْ يَحُطَّهَا bin نُسِهِ İyilik yapmazsa, yani iyi niyeti onu kuşatmazsa, اِلَّا لَمْ hatel cennet. Yani iyi niyetli, efendim insanlara iyilik yapmak, ben e, Rabbimin mülkünde bir kulum, e, Rabbimin kullarına merhamet edeyim, şefkat edeyim, onları iyilikle, merhametimle kuşatayım, böyle bir hedef olmazsa, cennetin kokusunu alamaz diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Adalet. Bu konuyla alakalı yine, Mamin Valin Yeli Irayetelmiş Millet Müslümanları otoritesinde tutan, onları himayesinde tutan bir yetkili, bunları tek tek sıralayabiliriz. Fe Yemutu Wahweh Gashun Bu bir basamak daha ileri. Onları kandırmış, onlara ihanet etmiş, onların ahlakını bozmuş, gelirlerini şey yapmış, oradaki e, imkanları derde setmiş. İhanet etmiş, gaş, kandırmak, ihanet etmek, bunu yaptıysa harramallahu aleyhi cennet, Allah ona cennetini haram eder. O cennete gidemez. Onun için, yani cennete kim gidecek? Cennet yolunda olan gidecek. Cehenneme kim gidecek? Cehennem yolunda olan gidecek. Mesele bu. Yani kim cennetli, kim cehennemlik? Ya, ya herkes kendisini tayin eder. Beyazlı Bestami'ye biri geldi. Dedi ki üstadım dedi, ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim, çok merak ediyorum dedi. Dedi ki bu bir zor bir sorudur, yarın gel Allah'ın izi cevap vereyim. O gece sabaha kadar uyuyamadı, yani bir şey sordu, şimdi ertesi gün öğrenecek. Öyle bir cevap verdi ki kıyamete kadar bu cevabı duyan kendisinin nerede olduğunu öğrenebiliyor. Ertesi günü gitti dedi, kalbini de tutuyor böyle, üstadım dedi, ben cennetlik miyim, cehennemlik miyim? Dedi ki... Allah'ın emirlerini seviyor, Allah'ın emirlerini yerine getirebiliyor. Şefkatinle, merhametinle, adaletinle davranıyorsan, cennettiksin dedi. Allah'ın emirlerini sevmiyor, Allah'ın yolunda yürümüyorsan, akıbetin belli. Yani, herkes kendi akıbetini kendisi çiziyor. Olay bu. İşte hadis-i şerif, مَا مِنْ وَالِنْ يَلِي رَعَيَةَ مُسْلِمَنَا فَيَمُتُوا Allah sana bir yetki vermiş. O yetkiyi insanlara, Müslümanlara ihanetle, ya, hileyle kullanıyorsa Haramallahu aleyhi cennet Allah ona cenneti haram eder 24. ayet İnnemâ meselül hayâti dünya Mevla buydu ki dünya hayatının misali Kemâin enzellâhu minessemâ Gökten inen bir suya benzer Faktalete vihi nebatul ard O dünyadaki toprakta bulunan Toprağın zerresinde bulunan Mesela kump kuru bir toprak üstüne su döküyorsunuz hemen yeşeriyor. Toprağın zerresinde bunlar nebatata su karışınca e, o su sebebiyle oradan sebzeler meyveler yetişiyor. Min kuluhu'n nas insanlar yer ve'l hayvanlar hatta iza akhazetil ard yeryüzü yeşeriyor. Zuhru güzelleşiyor ve zeyenet zinet süs oluyor. E, ne güzel oluyor. Mesela bir meyveler, sebzeler bahar açınca çiçekler وَزَنَّ ehluha Oradakiler zannediyorlar ki, اَنَّهُمْ قَادِرُنَا aleha Bizim bunlara gücümüz yetecek, bu malları elde edeceğiz, bu mallar bizim, efendim, yiyeceğiz, içeceğiz hayat süreceğiz. emruna leylen لَيْلًا اَوْنَهَارًا Bizim hükmümüz gece veyahut da gündüz, dolularla, don, çekirge, fare, efendim, kasırgalar, buna benzer Allah'ın azapları var. Rabbim, yerlerden, sellerden, dolulardan, depremlerden, ee, kasırgalardan ee, Buna benzer işte samyeli yani basra vurdu derler Bu, Buna benzer Yani meyvelerin sebzelerin Nimetlerin elimizden gitmesinden Rabbimiz korusun Nimetini daim eylesin Bizim emrimiz geldiğinde diyor Fecannâha biz yaparız Hasiden hasat ekilmiş yani biçilmiş yok olmuş Keenlem tane sanki yok Dün orası yemyeşil Bahçeler Yok oldu gittiği bir ems dün diyor. Yani sanki yoktu. Kedâlike nüfassül ayat kullarım. İşte sizin de haliniz böyle. Bir insanoğlunun e, ham maddesi toprak. Bütün meyve sebzelerinde ham maddesi toprak. Toprağın içerisinde, karanlığın içerisindeki başak orada kök salıyor, dışarı çıkıyor. Efendim meyve sebze oluyor. Bir dönem sonra yeşerliyor, başak ondan sonra sararıyor. Toz olup gidiyor. İnsanoğlu da bakıyorsunuz. Dünyaya geliyor, yeşeriyor. Sonra sararıp yok olup gidiyor. İşte kezâlike nüfassül âyât Ayetlerimizi bu şekilde açıklıyoruz. li yetefekkerûn Düşünen kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. kellâ innel insâne layatgâ İnsanoğlu azar diyor. en râhâ ustağına. Yani kendisinde bir güç ihtiyaçsız kalması malı mülkü imkanı kuvveti olunca benim bir şeye ihtiyacım yok. Bu sefer Allah'a baş kaldırmaya kalkışıyor. İnsanoğlu böyle. Kâdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: "Men ketema ilmen mimma yenfa'u Allahu bihi fi emri'd-nas, din İnsanların istifade edeceği mesela mimardır, mühendistir, e, doktordur. İnsanlar istifade edecek. Bunu söyle de millet hasta olmasın. Efendim fuzuli ilaçlar içmesin. Yani biliyor bunu, söylüyor. Yani şunu şöyle yapsanız, burada böyle bir köprü yapsanız, adamın kafası çalışıyor. Fakat demiyor, o bilgisini paylaşmıyor. İnsanlara istifade ettirmiyor veya dini bir emri din. Yani bu haram, içki, kumar, faiz, Allah ile savaş etmek, açık saçıklık, ahirette, Mevla Celle Celal, niye sen iffetine namusuna sahip çıkmadın? bunu haramı büyük, Bunları söylemeyen kişiye dünyevi olsun diyor. Mesela bir komutandır biliyor burada düşman burada Gadre diyor. Bu inceliği de biliyor. Herkes kendi mahiyetindeki inceliği bilir. Bir insan her şeyi bilemez. Komutan oradaki inceliği bilir. Doktor oradaki inceliği bilir. Mühendis oradaki inceliği bilir. Ziraatla uğraşan oradaki inceliği bilir. Her insan kendi mahiyetindeki inceliğindeki o ilmi bilgiyi paylaşacak, insanlara istifade ettirecek. Adam güzel bir şey yapmıştır, bir makine yapmıştır. Bütün sanayide çalışanlar onu bir yapsalar artık adamlar işleri rahatlayacak. Onu sen buldun, Allah sana buldurdu. Onu hemen paylaşacaksın, insanlar sana hep dua edecekler. Biz de ne yapıyoruz mesela? Din dediğimiz... Evvâbin kılalım, kuşluk kılalım. Mevla gece boyunca 300 küsür eklemlerimizi bize emanet ediyor. Sabah kalkınca da hadi size emanet. Kullanın bakalım. Kuşluk namazını kılmak Allah'ım. Bu emanet senindir Ya Rabbi diye Allah'a bir teslimiyetin göstergesidir. Yapan kişi emaneti Allah'a teslim etmiş olur, vefalı bir kul olur. E, kuşluk namazı, işrak namazı, efendim teheccüd, Evvabin dedim zikirler, tesbihler. Adaletli Hakk'a neyse bunların tamamı bilgimizi paylaşacağız. Hadi içeri çok net. Burada buyruluyor ki bir insan bildiğini dünyevi olsun, ilmi dini olsun gizlersen Elcemevullah yemal kıyam bilecemindenler Allah ona cehennemden bir gen vurur. Mevla onun tarafına bakmaz. Bu işin şakası yok. Burada mühim bir ayeti kerime var bu konuyla alakalı. Elem tere görmez misin enallaha. Allah'a mines semaim Gökten Allah suları indiriyor. Fesale ke yanabi'a fil ard. Yer yüzünde menbaalar oluyor, pınarlar oluyor. Sun ve yukhrucu bihi o sular sebebiyle zeran. Muktelifen elvanuhu. Yani 1 metrekarelik bir yere efendim toprak aynı, su aynı ve yuska bi ma'in vahid buyuruyor. Aynı su fakat orada meyveler yiyecekler farklı. Zer muhtelifen elvanuhu, farklı renkler, farklı tatlar ben yaratıyorum. yehi yehîcü feterâhu musferrâ, sonra sararıyor, sümme cealâhu hutâmâ, sonra kururup yok, kururup, yok oluyor. İnne oluyor. zâleke lezikrâ liûl Elbab akıllı kullarıma büyük ibretler var. Siz de öyle. Dünyada yeşeriyorsunuz, sonra sararıp, sonra yok oluyorsunuz. Kullarım aynı. Toprak, hepsi ham maddesi, toprak, bütün canlılar orada, insanoğlu toprak dünyanın en canlı maddesi toprak. Toprağın her bir zerresini unufak edin. Elekten geçirin. Toz haline getirin. Efendim 10 kilo toprağı bir e, mermer küp içerisine dökelim. Ondan sonra üzerine bir su dökün. yemyeşil oluyor. Zerreciklerinde efendim Mevla o canlıları barındırıyor. Sonsuz kudret sahibi Allah. Celle Celaluhu. su aynı, toprak aynı, bu kadar farklı meyveleri, sebzeleri, varlıkları, canlıları, insanları ben yaratıyorum diyor Allah. Ayet-i de Rabbimiz buyuruyor Zümer Suresinin 21. ayeti. Dikkat çeken bir hadis var burada. Dünyanın bütün nimetlerini tatmış insan, dünyanın bütün sıkıntılarını tatmış bir Müslüman kıyamet günü diyor. Bütün nimetlerini tatmış her türlü zevkü sefa. Efendim, ibn adam hayran kattı. o adamı ahirette cehenneme şöyle bir daldırıp çıkartırlar. Ateş ya. Ateşe adam bir daldırıp çıkartıldı. Dünya diye bir şey hatırlıyor musun? Nimet diye bir şey abi villalar, köşkler, saraylar falan. hayran kattı bir hayır var mı hayatında? Merre bike Vallahi hiçbir şey hatırlayamıyorum diyecek öyle bir azap bütün vücudunu kasıp kavurmuş açlık çıldırtmış susuzluk çıldırtmış bütün her şeyi unutuyor ve yuta biyeşeddin nasit biusen dünyada sıkıntı meşakkat dünya başına musallat olmuş efendim onu açlık susuzluk zindanlar hapisler, ne sıkıntı çeken müslümanlar var efendim bu şekilde feys bir usabatan filcenle cennete bir kondurulur böyle Cennetin o nimetlerini görünce ''Ey insanoğlu böyle bir sıkıntı, meşakkat'' diye bir şey hatırlıyor musun? O da diyecek ki ''Yok, la vallâhi ya Rabbi mâ merrabî bi' usûn kattû'' O nimeti görünce bütün her şeyi unutacak. Değer mi ya? Değer mi? Yani bir insan bir günah işliyor diye ne ediyor ki? Allah'a kulluk yapan da ne zarar ediyor ki? Biz elhamdülillah oruç tutuyoruz. Oruç tuttuk diye neremiz noksanlaşıyor, ne zarar oluyor Tutmayanlar da Ramazan'da ol orta oruçunu yiyen sanki nekar ediyor. Aradaki fark şu. Oruç tutan ahirette sonsuzsuzlukta Mevla yedirip içirecek. Tutmayan istediğimi yaparım. Biliyorum tamam ölünce sonsuz susuzluk ve açlık. Nasıl kurtulacaksın? Adam kabul etmiyorum diyor. Kabul etmiyorum demek de bu iş çözülmüyor. Mevla bunu yapacağım diyor. Evet. Burada yine Bukhari'de rivayet edilen çok manidar bir hadistir bu. Diyor ki. E normal <Ni'mel> mal salihli mer'i salih. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde salih bir mal yani iyi helal bir mal iyi bir insan için ne güzeldir. İmam Rabbani nimet dünya ve ahirete izleştema. Dünyalık da var, adam ahireti de kazanıyor. Adam dünyalık her şeyi var. Onun zekatını veriyor, çalıştığı adamın helal kazanmasına vesile oluyor, çoluk çocuğuna helal rızık ediliyor, hacca gidiyor, umreye gidiyor, infakta bulunuyor, fakir yetimi evlenemeyenleri evlendiriyor. Yani iyi, helal de bir kazanç, adam da iyi, e ne kadar güzel olur bu diyor. Yani varlık kötü bir şey değil, e, bunu yerli yerinde kullanmak meselesidir. 25. ayet Yunus suresi Vallahu Allah yed'u davet ediyor ilâ darisselâm Herkesi selamet yurdu cennetine davet ediyor Ve herkes gitsin Bu şuna benzer misalle arz edeceğim Ve yehdi Mevla hidayet ediyor Men yeşa dilediğini e, İlâ sıratın müstakîm e Allah herkesi dilesin Şöyle misal verilebilir buna Bu hususta rivayetler de var bu çok zengin bir adam, adamın büyük bir villası var, hizmetçileri var, öyle nimetler hazırlamış, bir tarafta böyle havuzlar var, öbür tarafta havuzlar var, gayet şık, çağırdı, bin kişiye davetiye gönderdi, gelenlere on biner lirada para vereceğim dedi, böyle nimet üzerinde nimet, davet ediyor, Bu gerçek bu davet. Bin tane davetiye bastırdı fakat davetiyi alan ve o davete gelen hazırlıklar da yapıldı. Gelen yüz kişi ev sahibi illa gelin diye özel araçlar helikopterler şeyler göndermez. Ha demek ki gelen bu kadar e gelmeyen siz bilirsiniz. Yine o ikramlar yenir. Bahsettiğim bu davet Allah Celle Celaluhu. Yerde cennet. Allah davet ediyor burada sınır yok. Vallahi vallahi yed'u davet ediyor. Kimi buradaki ayrım yok. Yed'u davet edilen bütün dünya insan, 8 milyar. Yani bir Amerikalı Müslüman, bir Avrupalı Müslüman olsa, bir efendim Rus Müslüman olsa, e, o cennete gidiyor. E, Türk dediğin kişi de efendim İslam yolunda yürürse o da gidiyor. E, Türk dediğin kişi efendim İslam yolunda yürümese yani cennete ayrım yok. Yani Türgü efendim arabı şusu öyle bir şey yok. Vallahi vallah. Yedi o davet ediyor. Kimi davet ediyor? Bütün insanları davet ediyor. İla adale cennete davet ediyor. O daveti alıp işte Kur'an giden o yolda cennete cennete kim gider? Cennet yolunda olan gider. O ve yehdi hidayet ediyor. Mevla cennet yoluna gitmek isteyene o yolu kolaylaştırıyor. Menseleke tarikan diyor. Kim bir yola girdi, ilim yolu. Mesela tefsir yapılıyor. Dinliyor, aksatmıyor. Cennetin yolunda gideyim diye. Menseleke Gel Yeltemisü fiyya ilme. dilimi öğreniyor orada. Sehelallahu lehu tariikan ilalce. Allah ona cennetin yolunu kolay ediyor. Yani öbürüne niye Mevla vermiyor? O istemiyor ki o. E biz istiyoruz. Rabbimize kul olalım, ahiretimizi kazanalım diye. İstersen Mevla veriyor o kapıyı, açıyor isteyene. Yani Şahin ben Hazretleri'ne himmet buyurun efendim, hizmet edeceksin. Önce kendin, kendin olacaksın. Yani öyle durup dururken himmet uçur bizi falan. Evet, himmet diye bir şey vardır. Amenna. Ama ya kızım Fatıma, ya babam peygamberdir diye kurtulur. Önce kendin, efendim bir kesseti sucuğu çok secde et kızım da ahirette Ben de sana diyeyim ya Rabbim. bak bu da evladımdır ama bu kadar da ibadeti var teraziye bir şeyler konulsun şimdi burada mühim bir rivayet var her gün yaşadığımız dünya inne makalle ve kefa hayrun mimma ve Elha muhakkak az da olsa yeterli olan var ya yani çok olup seni Allah'tan, Allah'a kulluktan, namazdan, ibadetten, zekattan, hacdan, gafil edenden iyidir. Dünya her gün şunu sesleniyor. Dünya kendisi sesleniyor. Uzun bir hadistir bu. Allahümme ati munfiken khalefâ ve ati mumsiken telefa. Ya Rabbi diyor bir melek. Senin yolunda infak edenlerin yerini doldur. Öbür melek de amin der. Öbür melek bu sefer der ki Allahım ey Allahümme ati mumsikâ Allahümme. Malının cimriliğini yapıp da fakir, yetim, muhtacı gözetmeyen, zekatını vermeyene de telafa malını telafeyle der. Öbür melek de amin der diyor. Acayip bir şey ya. Ya el hayır helum ve el şer aksır. Hasan radıyallahu anh efendimiz <gülüyor> her gece diyor mutlaka böyle sesler vardır. Dünya konuşur. Dünya konuşur mu? Zilzal suresi. İza zulzilel-ardu zilzaleva wa ahracatil-ardu athqala wa qala al-insanu mala dünya tuhaddisu hawadis konuşacak habererha haberler haberler derler ya haber dünya dünya konuşuyor işte burada dünya her gün sesleniyor ey insanoğlu ey hayırlı insanlar gelin ey şerli insanlar vazgeçin her gece ve öğlen iddalar oluyor kalp kulağı açık olanlar duyar Haza sebilullah sünne hututan. Resul-ü bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Direkt cennete gider bu yol. Sağında, solunda çizgiler çizdi. Efendim, bu şeytanın yollarıdır. Sizi çağırır. Cebriye, Kaderiye, Mutezile, işte şimdi günümüz tabilesi Selefi, Vehhabi, Şii, ondan sonra şimdi modernizm, deizm, tarihsellik. Bir sürü böyle Allah'tan uzaklaştıracak. Efendim, güya hak din gibi konuşuyor. Yahudi, Hristiyan demiyor. Hak din diyor ama böyle git diyor. Dinden saptırıyor. Böyle git diyor. Ya biz Allah'a taparız. Hz. İmam'a sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarız. Ee, güzel dinimizi fe inâmenu bi mislimâmentum. Sahabe gibi inanırsanız, onlar gibi yaşarsanız ve kadihte de hidayeti bulursun. Sahabe gibi, sahabeyi bize güzel bir şekilde anlatan müstehit ulema, i̇mam Azamlar, İmam-ı Ahmet bin Amberler, İmam Malikler ve bu müstehit ulemanın yolunda gideriz. Nedir bu yollar? Nereden çıktı? Kim söylüyor bunu? Bunun taraftarı kim? Bakıyorsunuz. Arkasında başka şeyler, misyonerler. Ve inna ve enne hâzâ müstakim. İşte dost ol yol bu. Fettebi ona uyun ve la o ve subûl. Efendim batıl yollara uymayınız. Feteferrake büküm ansebilihi. Allah'ın yolundan sizi uzaklaştırır. Ümmetim 73 fırka olmuştur. 72'si dalalet cehennemdedir. Biri kurtulacak buyurdu Efendimiz. aleyhissalatu vesselam. Rabbimizin cemalinin görünmesiyle ilgili ayete geldik. Yunus suresindeyiz. 211. sayfa. Kur'an-ı Kerim'in 211. sayfasındayız. 26. ayet. Lillezine o kimseler ahsenül hüsna ve ziyade. O kimseler için vardır buyuruyor Allah. İşte Allah Celle Celaluhu ben kullarımı cennetime davet ediyorum. Biz de geliriz ya Rabbim. Sana kulluk yaparız, Habibine ümmet oluruz, ahkamı dine uyarız, birbirimizi severiz. Asla elimizden, ayağımızdan, gözümüzden, kulağımızdan senin razı olmadığın işleri yapmayız. Lillezine işte benim yolumda olan güzel işler yapanlar, onlara el husna, onlara husna vardır. Yani en güzel olan cennet vardır. Peki ve ziyade, bir de ziyadesi var. Allah Allah. Cennet var, cennetin ziyadesine olur rüyatullah, Allah'ın cemalinin görülmesi. Seteravna <gülüyor> rabbakum, Rabbinizi göreceksiniz. Kema teravna alqamar, dolunay görüldüğü gibi. Dolunay heltudaminu. Dolunaya baktığınızda bir zorluk çekiyor musunuz? Çekmiyorsunuz. Yani dolunay ne kadar rahat görüyorsanız, Allah celle celalını söyleyecek şekil, şemail ve keyfiyet verilmek sizin. Yani. Dolunayla kadar rahat gördü görüyorsanız Rabbinizi de böyle bir mekan olarak falan değil zaman ve mekan ve kayıt kuyut olmak sizin göreceksiniz Rabbim görenlerden eylesin. Wallayar hakuvcu hum onların yüzlerini kaplamayacak. Katarun bir efendim kapkara bulutlar karanlıklar toz dumanlar üzüntü keder. Walladilla zelillik alçaklık hor olmayacaklar. O like ashabul cennet onlar cennetliktir. Hum fiha halidun ebedi kalıcılardır buyuruyor Allah ebedi kalıcılar. Çok tatlı bir ayet. Demek ki Allah'a güzel işler yapanlar namaz, oruç, zekat, ibadet, taat, elinden ayağından, gözünden, kulağından bir haram bir günah işlememiş, kimsenin canına, malına, ırzına, şahsına dokunmamış, zarar vermemiş, adalet, hakkaniyet, şefkat, merhamet, asalet, izzet, vakar Çevresinde bütün din kardeşler, anne babası iyi evlat eşi çocukları güzel bir eş bir güzel bir baba komşuları tarafından hoş sada bir insan çevresi tarafından çok naif bir insan ya ki herkese faydası olmuş bir insan kullar tarafından güzel Allah tarafından güzeldir Mesela bu güzel işler yapanlar ve ziyade ولا يرهق وجوههم قتر onların yüzlerini toz duman karanlık kaplamayacak vela la zille zilil hor olmayacaklar diyor. Ulai ke sabul cennet onlar cenneti kun fiha halidun ebedi kalacaklar. Allahu ekber. İşte Rabbimizin görülmesi meselesi izade hal ehli cennet cennetlikler cennete vardığında Rabbimiz onlardan neylesin. Yakulullah tebarake ve teala turidu shay'en azidukum da fazlasını istiyor musunuz? İnsanlar diyecek ya Rabbim yüzümüzü akettin Bunca nimetler verdiğin aklımıza gelmedik, düşünemediğimiz tefekkürün. mahla aynur ra'at ve semiat, gözümüz görmedi, kulağımızın işitmediği bu nimetleri sen verdin. Beykşiful hicab mebla celaluhu bu sefer e, perdeyi kaldıracak. Otu şeyene hab ilehim minen rabbihim. Onlar Rablerinin cemaline bakacaklar. İnşallah bakanlardan oluruz. Burada şöyle tercüme etsek çok tehlikeli olur. Biz Rabbimizin cemaline bakacağız desek, kendimizi garanti cennette görmüş gibi oluruz. Öyle bir garantimiz yok. Onun için cennete girenler Allah'ın cemaline bakacaklar. İnşallah biz de onlardan oluruz. Yani cennette Rabbimizin cemaline bakacağız. Ne garantin var? Var mı bir garantin? Bir insan kendini garanti görse cennet olarak kafir olur. Bir insan zaten gittik cehennemlik olduk. Ya günahkar edin, şimdi efendim gerçekten cehennemlik oldun. Yani la taknatum rahmeti Allah'ın rahmetinde umut kesilmez. Cenneti umut ederiz. Rabbimiz rahmetiyle, keremiyle inşallah. Yani e, umudum çoktur. Umudumuz çok olmalı. Lillezine o kimselere ahsenül husna ve ziyade. Allah'a iyilik yaptılar. Yani kulluk ettiler. Mevla onlara cennetini ve ziyadesini verecek. Şimdi. Lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Yanzur ila Rabbihim. Allah'a efendim bakacaklar. Bila keyif, şekil yok. Vela hudud, hudud yok. Şu şekilde vesaire. Vela sıfah, özellik yok. Efendim, malumet, tarif edilecek. Yani şu şekilde, şu tarafta, bu yönde. Hepsi bu adam insanı kafir eder. şu Allah Celle Celaluhu şişim ee, cisim değildir. Yön olmaz. Abdülkadir Geylani Hazretleri, Kabe'ye giderken, müritleriyle teheccüdü kıldı. Kabe'de yaklaşmış, ertesi günü varacaklar. O gece... Kendisine ey Geylani Hazretleri efendim senden ibadeti kaldırdım. Cennetimi gerekli kıldım. Müthiş bir olay. Bir durdu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey şeytan dedi şerrinden Allah'a sığınırım dedi. Ey şeytan dedi defol başımdan. Ya, müritler dediler üstadım hayırdır ne oldu? <gülüyor> dedi ki şeytan bana musallat oldu. Şeytanın olduğunu nereden anladın dedi ki senden ibadeti kaldırdım Allah Habibim dedi ondan daha sevimlisi yok Resulullah Efendimiz son anına kadar namazını ayakları yerde sürükleniyordu oturduğu yerde namazını kıldı ondan kaldırmadı ses, şuradan ses geldiği yön Allah Celle Celaluhu sesi yönden gelmez bir de kulağımla duydum dedi Allahu Teala'dan harfler sesler çıkmaz Allah Celle Celaluhu bütün dünyadaki kuşlara, balıklara, mevcudata, insanlara bir anda seslenir, hepsine duyurur. O zaman bu bildiğimiz gibi bir harf, ses veyahut da değil. He. O zaman meseleleri iyi anlamak gerekiyor. ''Beynema ehlül cennâ fî ni'imihâ izâsat âhlehum nur.'' <gülüyor> ''Cennetlikler nimet içerisindeyken Mevla nurunu tecelli ettirir.'' ''Ferefe urûsehum.'' ''Hepsi Mevla Celle Celaluhu eşrefe aleyhim.'' Mevla onlara tecelli edecek. Selamun aleyküm diyecek. Efendim yine bunlar harfler seslerle değildir. Yani Mevla Celle Celaluhu'nda harf ses efendim olma o bize mahsustur. Ciğer gerekiyor harflerin çıkması için. Telaffuz gerekiyor. Bilemeyiz mahiyetini. İnşallah görürsek o zaman anlarız. Ehli cennet. Selamun kavlen min rabbirrahim. Feyanzuru ileyhi ve yanzuruna ileyhi. Mevlânanın cemalini görecekler. Felâyal tefitûne ilâşeyim minân naim. Başka hiç bir şeyi cennetin bütün nimetlerini unutacaklar diyor. Yanzurûne ileyi hatta yahtecibi anhum. Bütün perdeler kalkacak ve yepka nuruhum, Mevlan'ın nuru. Habbereketu alehim fi diyarîhim böyle kalacaklar. Bedül emali diye güzel bir Aliül Karni yazmış olduğu Akaid eseri vardır. Fe'ensemenen ne'im avhu Allah'ın cemalini gördüklerinde dünyanın cennetin bütün nimetlerini unutacaklar. Fe'ahusran ehli'l-i Yani buna inanmayanlar hüsran olur giderler. Allah'ı göre cennette de olsa Allah görülmeyecek diyenler, e, madem öyle itikad ediyorsun Allah senin zanlının yanındadır. Öyle düşünen cennette de diyor. Allah'ın cemalini göremez diyor. Vellezine o kimseler ki kesebü seyyiat, onlar kötü şeyler yaptılar, ceza-ü bir misliha, bir insan bir sevap işler, on mükafat alır, yedi yüz misline kadar çıkar. Ve menheme bir seyiyetin fe diyor, bir insan bir kötülük yapar, onu yaparsa, felahu seyyiyetin vah bir günah, kesebu seyyeten, ceza-ü bir misliha, bir günaha bir günah, bir sevaba on sevap, yani on tane sevap işleyen yüz sevap oluyor. Ulema diyor ki sen nasıl bedbaht bir insansın ki on sevap işleyeceksin yüz sevap oluyor adamın günah terazisi çok geliyor günah işliyorsun bir günah yazılıyor demek ki sen yüz bir tane günah işlemişsin yani efendim burada on sevap işleseydin o yüzü tamamlıyordun e, fakat sen on tane günah değil yüz tane günah işlesen de kafa kafaya geliyor yüz bir tane. Ne kadar çok günah işlemişin ki sevabı geçmişin aman Allah'ım. Vether <gülüyor> hakoum zille onları zillet hor hakirlik kaplar. Maalehum min Allahi min asim. Allah'tan onlara bir koruma yoktur e kullarım. Ben size sevaplarınızı katladım günahınız yine geçti. Kenneme sanki ulusiyet vucuhum k'tam min elleyim. Gece karanlıkları gibi onlar kapkara oldular üzeriha gabra terhaq wa diyor. Onları toz duman katranlar kaplar diyor. Muzlimu vallake ashabunlar cehennemliktir. Hum fiha halidun ebedi kalacaklar. Her insan kötülüğünü kendisine yapıyor. Bu meseleyle alakalı şu hadis çok dikkat çekicidir. Hakim e, Nevadir usulde rivayet edilmiş. Kıyamet günü, kabirden kalktığımız zaman böyle direkt mahşer değil. Feminhum, kabirden kalkınca mahşere yürüyüşler vardır. Mahşerde fe men yemkusu sa'a sümme yekırcu minhum. Bir de mahşerde hesap gördükten sonra cehennem vardır ki Allah direkt cennete gidenlerden eylesin. İnsanlardan kimisi cehennemde bir an atılır, çıkartılır. Ve minhum men yemkusu yevmen, bir gün, tabi bir gün Oradaki bir gün, dünyadaki günün bir günü değil. sümme Yahrucu sonra çıkartılır. Ve minhum yine onlardan bazıları, Men yemküsü, fiha şâre bir ay, Men yemküsü sene bir yıl, Sümme-i Yahrucu, Ve atveluha, Cehennemde en çok kalacak olan, mislu dünya Dünya min yavmi hulikat ilâ yavmi, Üfniyet ve zalike sebat alaf sene. Dünyanın, İnsanoğlunun yaşadığı müddet dünyanın tamamının müddeti değil. Bizden evvel çok milyar işte dört milyar vesaire. Ancak bizim insanoğlunun yaşayacağı müddet yedi bin yıl. Yedi bin yıl insanlık tarihi boyunca müddetince cehennemde günahkar haliyle düşüp imanını kurtardıysa. Mesela bir insan cehenneme düştü. Cehenneme düşünce İmam Rabbani Hazretleri... Ee, bunu şöyle izah ediyoruz. Diyor ki bir insan mutlak kafir ise mutlak kafir adam İsa Allah'ın oğludur diyor. İşte Yahudilerin inançları gibi batıl ve da gibi ve yani İslam dairesinin dışındaki bütün inanışlar onlar cehennem kapanır. La yukellümumla yömel kıyame. Mevlamlarla konuşmayacak, atacak cehenneme kapaları kapatacak, çıkamayacaklar. Şimdi ikinci mesele. Ee, Müslümandır Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere Ahirete inanıyor Gavur musun diyorsun, değilim Müslümanım diyor Ancak bazı meseleleri inkar ediyor, ya içki niye haram Diyor, burada Bu mutlak kafir değil de Buradaki bir hükmü inkar ediyor Hükmü inkar ediyor, sonra da değil Diyor, böyle zikzak çiziyor Şirk en Allah şirki affetmiyor Burada şöyle bir izahat yapılıyor Şirk bir demirin pası gibidir. O demirin pası ateşe tutulmadan örsün üzerinde dövmekle pas atılamıyor. Onu bir güzel kızartırsın. Ondan sonra onu işlediğin zaman vurduğun zaman çift taraflı kesen kılıç yaparsın. Bu misalden mutlak bir kafir durumunda değil bu kişi cehenneme gitse o şirkin cezası ancak ateş temizler. Demirin pasının atıldığı gibi o ateşte kalır, o şirk belasından e, ancak e, bu yani çıkartılır değildir, hüküm Allah'ındır. Ancak yani e, mutlak bir kafir ile yani her şeyi inkar eden kafirle bir meselede iman ehlidir fakat bir meselede niye bu açık saçıklık haram olsun demiş, inkar etmiştir onu ancak cehennem paklar yani cehenneme girmeden cennete gidemez. Hüküm Allah'ındır Biz ancak e, buradaki izahatlardan çıkan sonuçları konuşabiliriz e, Burada mutlak bir e, kafir durumunda değil İman ediyor Müslümanım diyor Adama gavur musun desen değilim diyor e, Ama bunu inkar ettin İnkar ettiği için bu meselenin küfrü oluyor Şirke bulaştı Bu kişi cehennem onu bir ütüler Allah ve alem Eğer inkarı mutlak küfür durumuna düştüyse Ebedi kalır Allah Celle Celaluhu onu cehennemden azat edebilir. Ee, günahkarlara gelince, onu da arz edip bugünkü programı bitirelim. Günahkarlara gelince adam imanını kurtarmış. Fakat haramlara düşmüş. E, harama düşmüş, ben bu günahı nasıl işledim diye tövbe etmiş, pişman olmuş. Şefaatili kebairi ümmeti Resulullah Efendimiz. Benim şefaatim ümmetimin büyük günahkarlarına'dır. Günahkarlarına'dır. E şimdi bu adam günah işlemiş, peygamber ile vesaire... O cehenneme girmeden af olabilir. Ama o günah öyle bir halede gelir ki bu sefer illa onu da cehennem paklaması gerekir demirin pası gibi. O bir cehennemde bir e, azap görmesi. Hüküm Allah'ındır. Yani bu anlattığım kadar da net değil. Allahu Alem deriz. Yani burada Mektubat-ı Rabbani'de İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin üstadların böyle bir izahatları vardır. Cehennemde ebedi kalma durumu da var ancak... Cehenneme giren günahkarlar cehennemde ebedi değildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ''Veyyukhre cünemden nar, cehennemden çıkartılır ve Fi kalbi bezri zerretin iman.'' Zerre kadar imanı var. İman, işte iman o. Ve sonuç. Kafirler diyecek ki, mutlak kafirler, e siz de cehenneme düştünüz, bizden ne farkınız var bin sene, iki bin sene, çok bir zaman.'' İşte... O zerre kadar iman onları cehennemden günahları silindikten sonra çıkarılınca o mutla kafirle diyecek ki ya biz bu kadar da iman etseydik de burada ebedi kalmayaydık diyecekler. Ama mesele hiç cehenneme uğramadan efendim tövbe edip pişman olup o günahlardan uzaklaşıp Rabbimizin cennetine cemaline nail olmaktır. 28. ayette kaldık amin. Şübhanı rabbil alil alel -Ali Elhamdülillahi lezidedana lihaze ve ma kunna en nestadelev Allah. Ves salatu Muhammedin ve ala ve sahbihi. Ya Rabbi rıza'na aitle, sevdiğin işlerle meşgul eyle. Azabından, gazabından muhafaza eyle. Haramlardan, günahlardan, fıskı fucurlardan muhafaza eyle ya Rabbi. Cehenneme uğramadan, e, sırat köprüsünü yıldırım gibi geçerek, cennetinle cemalininle müşerref eyle. Kulunda görmek istediğin kemalatı, asaleti nasip eyle. Zalim, hain, facir, kötülerin tasallutlarından bizlerin muhafaza eyle. Zalimi zalime musallat eyle. Biz selamet nasibeyle son nefeste iman eşe dönle la ilahe illallah ve eşhedü Muhammedun abduhu ve rasuluhu diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle ve ila şerefin nebi ve ali ve ashabi ve meşa yihinel fatiha Allahu selam. Eûzü billahi mineş şeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim.